İzlediğiniz Kainat, bugün 21 Nisan Perşembe, yıl 2022, ay 4, gün 111, Kasım 165 1443 Hicri, Ramazan 20, 1438 Rumi, Nisan 8 İstanbul için iftar vakti, 19.56 Fırtına Günün sözü, yükselmenin en alçakçası zayıf ve acizlerin sırtına basarak yükselmektir Günün Tarihi 49 yıl önce bugün, 21 Nisan 1973'te tanınmış romancı Kemal Tahir vefat etmişti. Kemal Tahir'in eserlerinden bazıları şunlardır. Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Göl İnsanları ve Kurt Kanunu. Günün malumatı, Boğa Burcu'nda doğanlar dünden devam. Ev hayatından çok hoşlanırlar. Çocukları çok severler. Aşk hayatında hislerini açığa vurmaktan kaçınırlar. İşlerinde güçlerini kullanırlar. Herkesle anlaşabilen kişilikleri vardır. Kendilerini kontrol edebilme özelliklerine pek güvenilmez. Çünkü boya kırmızı bayrak sallamak doğru değildir. Hemen her mesleğe yetenekleri vardır. Devamı yarın. Büyük Saadli Marif Takvimi Herkes Açık Radyo Burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Ferya Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışta John Butler üçlüsünden Fire in the Sky, Göklerdeki Ateş adlı parçanın bir bölümünü çaldık. Şarkının sözlerinde de şöyle diyor, ateşte, göklerde bir ateş var, maviliklerin içinden kız, kızıl derinliklere iniyor ve seninle benim artık hemen bizim için yaptıkları yatağa yatıp uyumamızın zamanı geldi. Ve bütün muazzam bir yıkıntı, yığıntı gök yaşlarından oluşuyor, göklerden akıyor. Bütün dünya değişti, anlayamıyorum nasıl bir insan... Bir başkasını barış adına öldürebilir. Bu saçma sapan bir şey değil mi diyor yani. Ve onun için de anlayabilmek için bakalım büyük ekrana, televizyon ekranına bakalım neler oluyor diye. Ve çocukların bu yan etki, collateral damage dedikleri savaşın yan etkisi olarak çocukların nasıl öldüğünü görmek Görelim, ekranlarda görelim diyor böyle şey. Piyonlar olarak collateral damage sözü de aslında bu kilixin Irak'ta çocuklar da dahil pek çok masum insanın tamamen öldürmesine ilişkin açıklanan videosu, gösterilen videosu üzerine kıyamet kopmuştu. Çünkü sence de birazdan döneriz. Ve orada bütün dünya... Bunu böyle şeyin üzerinde, bataklığın üzerinde biz dururken bütün dünyada devirilmiş oluyor. Ve ne kadar dövüşürsek o kadar batıyoruz bu bataklıkla gömülüyoruz. Ama bize intikam duygusu umut veriyor. En azından biz böyle düşünüyoruz. Çünkü biz bir çeşit böyle şüpheleri gidermek için intikam her, Tanrı da her ikimizin tarafında, düşmanın da bizim de tarafımızda ne şey içinde olursa olsun öldürmek için hangi taraf ne sebep gösterirse göstersin o haklı ve hepimiz suçluyuz diye giden bir şarkı ben ailemi her iki tarafın sefaletinden de Korumaya çalışacağım sonsuza kadar diye giden bir şarkı John Butler şusundan dinledik. Savaş bütün yıkımlı felaketiyle devam ediyor. Şimdi tam da aslında şeyde, yine Savaş ve Barış kitabından bir alıntı yapalım açık kitaptan. 5. Voltaire'in düşünür. Voltaire'in söylediğine bakalım. Öldürmek yasaktır. Dolayısıyla tüm katiller cezalandırılır. Ancak insanları kitle halinde ve borazanlar eşliğinde öldürmedikleri sürece diyor Voltaire. Savaş durumu da böyle bir hal almış durumda zaten. Ona döneceğiz. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1967 yılında bugün Yunanistan'da askeri darbe gerçekleşmiş. Yorgo Papadopoulos komutasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen albaylar cuntası yönetime el koyuyor. Yunanistan'ı 7 yıl boyunca yönetecek olan albaylar cuntası özgürlükleri rafa kaldırmış. Başta muhalefet liderleri, komünistler, işçiler, öğrenciler olmak üzere toplumsal muhalefeti işkence, hapis ve kanla bastırmış. Hazırladıkları anayasayı hayır demenin yasak olduğu bir halk oylamasıyla kabul ettiriyor junta. Kendi iktidarlarını sağlamlaştırmak için bürokrasinin ve ordunun içerisinde de bir temizlik başlatıyorlar. Ordunun yaklaşık 6'da biri emekli edilerek tırnak içerisinde temizlenmiş. Yoğun bir milliyetçilik propagandası yapılıyor. Batı müziğinin dinlenmesi dahi yasaklanmış bu dönemde. 73 sonunda Atina'da Politeknik Üniversitesi'nin işgaliyle junta karşı da hareket Büyümüş devrimci öğrencilerin üniversitede kurduğu Özgür Savaşçı isimli radyo işgalin başından sonuna dek halkı Cunta'ya karşı savaşmaya çağırıyor ve hiçbir desteği kalmayan Junta yönetimi 1974'te Kıbrıs'ta desteklediği darbe girişiminin başarısız olmasıyla birlikte de halk tarafından devriliyor. Evet Avrupa Konseyi'nin de At, at, ihraç edilme tehdidiyle karşı karşıya kalınca kendisi Avrupa Konseyi'nden çıkmıştı. Ama bu da onu kurtarmadı diyelim. Şimdi 2004'te bugünse... Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu, Fas doğumlu fizikçi Mordechai Banunu... ...İsrail'de 18 yıl süren hapis cezasının ardından serbest kalmış. Neden upstay'de ona bakalım. 1960'larda ailesiyle birlikte Fas'tan İsrail'e gelmiş olan Banunu askerliğini yaparken 1973'teki Arap İsrail Savaşı'na tanık oluyor ve daha sonra da fizik okuyarak bir nükleer tesiste çalışmaya başlıyor. 1986'da İngiliz Sunday Times gazetesine İsrail'in gizli nükleer silah programını açıklıyor. Birkaç ay sonra Roma'da Mossad ajanlarınca tuzak düşürülüp bayıltılarak İsrail'e kaçırılıyor İtalya'dan ve vatana ihanet suçundan yargılanıp 18 yıl hüküm giyiyor. Böyle bir şey yok demiyorlar ama olsun gene de vatana ihanet ettin diyorlar. Aylarca karanlık bir odada bırakılıyor, aşağılanıyor, kötü muamelelere uğruyor ve hapishanede yaşadıkları işkencelerden sonra Hristiyanlığa geçiyor Katolik. Oluyor. 2004 yılında bugün işte e, yeniden özgürlüğüne kavuşuyor ama yabancılarla konuşması yasak, serbestçe seyahat etmesi, yurt dışına gitmesi, ülkeden ayrılması yasak. Buna rağmen özgür kaldıktan birkaç hafta sonra BBC adına İsrailli gazeteci Yael Lotan'a verdiği röportajda beni hainlikle suçlayanlara sesleniyorum. Bütün yaptıklarımdan ötürü sevinç ve gurur duyuyorum demişti. Nükleer savaş tehlikesine karşı barış yanlısı. Bugün 67 yaşında olan Banunu aynı mülakatta İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesi üzerine bu eylemi yapmaya karar verdiğini söylüyor ve bugünkü Ukrayna savaşı içinde ders niteliği olan ders niteliğinde olan şu açıklamayı yapıyor. Bunun Meşru bir savaş değil, Lübnan'ın işgali olduğunu düşünüyordum. İşgali haklı göstermek için bize sürekli propaganda yapılıyordu. Şunu açıkça anlamıştım ki bu bir savaş değildi. Lübnan ve Filistin'e karşı yürütülen bir saldırıydı. Lübnan'ı işgal etmek için ve Filistinlilerle mücadele etmek için bir kılıf uydurulmuştu. Anladım ki ben diyor Mordea'yı ben onu. Arapların tarafına daha yakın hissediyordum kendimi ve yavaş yavaş sola eğilim gösteriyordum diyor. Bugün de ayrıca tıpkı böylesi açıklamalarla dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı işlerin iç yüzünü açığa çıkaran Wikileaks kurucusu Julian Assange'in Britanya'da mahkemeden Assange için Amerika Birleşik Devletleri'ne iade kararı çıktı. Başkent Londra'daki Westminster Su Ceza Mahkemesi'nin iade hükmetmesiyle dosya İçişleri Bakanı Priti Patel'e gidecek önce. Patel'in de iadeye onay vermesi durumunda Assange'in avukatlarının itiraz belirtmesi etmesi bekleniyor ama oradan da iş... Hiç... Şeye kalabilir, Boris Johnson'a kalabilir. Çok basın özgürlüğüne, medya özgürlüğüne çok ciddi bir saldırı olduğunu söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi demek, e, ölüm cezasına çarptırılmasıyla eş anlamda da çünkü 175 yıla kadar veren. 1917'den kalan bir kanunla casuslu olarak suçlanıyor. Kendisi ne Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ne Amerika vatandaşı ne İngiltere'de herhangi bir suç işlemiş ne İsveç'te herhangi bir suç işlemiş ne de Avustralya kendi memleketi Avustralya'nın tek gıkı çıkıyor bu konularda. Asrın davası diye nitelendirilebilecek bir durumdan bahsediyoruz. Birazdan ayrıntı biraz daha ayrıntısına bakarız. Evet, şimdi savaş şeylerine gideceğiz. Ukrayna Savaşı'na Hayır platformunun bir şey var. Video mesajları var, değil mi? Evet, Ukrayna Savaşı'na Hayır platformu hemen her gün bir video yayınlamaya devam ediyor. Dün Fatma Akdokur'la başlanmıştı. Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalini amasız fakatsız hayır diyen bir platform bu. Bugün de daha doğrusu dün de yeni bir videosu yayınlanmıştı. 184 imzacıyla yola çıkmıştı bir platform. Kendini duyurmuştu. Hala da bu platformun e, sosyal medya hesaplarından girip imza verilebiliyor, destekçi olunabiliyor. E, Ömer Madra da imzacılardan bir tanesiydi. Kendisi de bir video çekip e, paylaşmıştı. E, şimdi isterseniz bir dinleyelim. Ukrayna Savaşı'na Rusya-Ukrayna Savaşı'na tümüyle karşıyım. Çünkü tüm saldırı, işgal ve istila savaşları tüm canlılara ölüm ve yok oluştan başka hiçbir şey getiremez. Evet. Böyle işte. Şimdi haberlere bakalım. Günümüzün haberlerine, tarihte bugünü gözden geçirdikten sonra başlıklarda şu var. Birleşmiş bir, Millet öz Özür dilerim annem. Bir Pardon. de e, minik bir duyuru e, vardı. İsterseniz onu verip böyle geçelim. Tamam. 24 Nisan platformu bu yılki 24 Nisan Ermeni soykırma anmasının e, yerini açıkladı. Bu yıl farklı bir yerde olacak. Pandemi döneminde sokaklarda anma gerçekleştirilememişti. E, 2010 yılından beri e, bu soykırım anması gerçekleştiriliyor. İstanbul'da genelde Taksim meydanındaydı. Sonra daha arkalara doğru çıkıyordu. E, yapılmak durumunda kalmıştı İstiklal Caddesi'nin öteki tarafında e, bu yıl ise e, Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek 24 Nisan platformu bazı acılar zamanla iyileşmez Aslolan olan yüzleşmektir diye çağrısını yapıyor 24 Nisan Pazar günü saat 19'da Beşiktaş Barbaros meydanında gerçekleşecek evet burada tarihin önemli yıkım olaylarından birini anmak için Tabii öncesinde İnsan Hakları Derneği hemen her yıl olduğu gibi daha erken bir saatte, saat 11'de kendi soykırım anması etkinliğini gerçekleştirecek. Ardından Anne Balıkçı'nın mezarı başında bir anma, bir buluşma gerçekleştirecek. Daha sonra da Beşiktaş Barbaros, Barbaros meydanında olacak anma. Evet günümüzün haberlerine şimdi dönebiliriz. Bu açıklamaları diyerek şimdi Rusya'nın Birleşmiş Milletler tarafından bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından verilmiş bir dört günlük bir ateşkes önerisi vardı. Rusya'nın onu reddettiği belirtiliyor. Guterres en azından o, Rusya'daki Ortodoks Hristiyanları ve Rusya'da ve Ukrayna'daki Ortodoks Hristiyanların kutladığı Paskalya Bayramı bu pazar <gülüyor> günü oluyor. Ona hazırlık yapmaları için, barış, barışı da, barışa da hazırlık yapabilmek için ateşkesin yapılması, savaşın dört günlüğüne durdurulması, ateşkes yapılmasını istemişti. Ama bunu reddetmiş Rusya ve Birleşmiş Milletler mülteciler kuruluşu da 5 milyon kişinin savaşın başından bu yana Rusya'nın istilasından istilasının başlamasından bu yana 5 milyon insanın Ukrayna'yı terk ettiğini. Küçük boyutlu bir ülke kadar büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Ve 1.7 milyon insan daha da Ukrayna'nın içinde başka yerlere gitmek zorunda kalmış, evlerini, yerlerini, yurtlarını terk edip ve böyle bir durum. Antonio Guterres şey demişti, yeni bir hayatı, diriliş hayatını kutlama, kutsamak için bu Paskalya Rusların Rusya'nın doğu Ukrayna'ya saldırısıyla bitişiyordu ve bu yoğun kuvvet yığılması ve ateş gücünün yalması, yığılması çok daha şiddetli hale getiriyor. Bunu kaçınılmaz olarak çok daha şiddetli kanlı ve yıkıcı bir hale getiriyor. Bütün siviller üzerindeki korkunç bir şey var izi var yıkımın böyle. Şimdiye kadar e, gördüklerimiz e, gelecekte olacak şeyler. Şimdiye kadar gördüklerimizin bile ötesinde çok daha ötesinde soluk kalır diyor ve buna izin vermemeliyiz diyorlar. Ama öyle değil işte. Şimdi Rus güçleri Doğu Ukrayna'da bütün Donbas bölgesini ele geçirmek için ele geçirmek ne demekse işte işgal etmek için bombardımanı hızlandırmış durumda geliyor. Ve Mariupol diye artık Güneydoğu'daki bu liman şehrinin bir zamanların sakin liman şehrinin neredeyse hiçbir şey kalmamış gerisinde hiçbir şey bırakmadığı bir yerde. Ee, Ukrayna askerler ve siviller çok yoğun bir şeyin içinde e, hapis kalmış durumdalar. Bombardman altında olan bir demir çelik fabrikasında fabrikada değil büyük bir sanayi bölgesi orası. Ve Rusya deri kalanını şehrin kontrol ediyor. Yani bir tek oraya hapsolmuş durumdalar ama iki bin kişi yanılmıyorsam orada var. Rusya'da bütün e, bir şey mühlet vermişti bütün silahların bırakılması için ama geçti mühlet geçti ve Ukrayna kuvvetleri hala içeride kaldılar silah bırakmadılar. Bu arada da bir anlaşma yapın, anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Kadınların çocukların ve yaşlıların Mariupol'den bir insani tahliye koridoru açılması insani amaçlı tahliye koridorunun açılıp oradan tahliye edilmesi durumundan bahsediliyor ama 5-6 haftadır bu konuşuluyordu. Her defasında bu, bu tarz bir anlaşmanın ardından işte otobüsler geliyor siviller bindiriliyor fakat bir şekilde ateş açılıyor araçları ve geri dönmek durumunda kalıyorlar. O yüzden sıkışmışlardı zaten orada on binlerce sivil. Şimdi bir kez daha deniyor ama göreceğiz tabii. Evet bilmiyoruz yani Guardian gazetesinin gündelik özetinden Bakacak olursak yaklaşık üç buçuk saat kadar önce koymuş oldukları sitelerine koymuş oldukları özette Ukrayna'nın kayıtsız şartsız görüşmelere oturmak üzere bir öneride bulunduğu haberi var. Mario Pol konusunda ve özel bir görüşme turu yapalım diyorlar Rusya ile bu şehrin üzerinde Mario Pol'de kalan ne kaldıysa şehir denebilecek. Herhangi bir şart e, olmaksızın bir özel tur, görüşme turu yapmaya hazırız demişler. Ukrayna'nın görüşmecisi ve başkan yardımcılarından Mihailo Podolyak tweet atmış. Bir diğer Ukraynalı görüşmeci David Arahamya, Podolyak ve kendisinin Mariupol'a varmaya hazır görüşmelere oturmak üzere. Mariupol'a varmaya hazır olduklarını ve doğrudan görüşmeler yapılmasını istediklerini söylemişler. Zelenski de bu konuda açıklamada bulunmuş. O da Mariupol'e özel bir esir takasından söz ediyor. Mesela demiş ki Rus ordusu ölülerini ve yaralılarını bırakıp gitti diğer bölgelerde. Bunlarla yani Ukrayna'nın elindeki Rus askerleriyle ve cenazelerle Askerlerimizi hem de sivillerimizi değişmeye hazırız e, diye duyurmuş. Evet yani bayağı orta çağdan binlerce yıldan beri devam eden kadim savaş şeylerinden, görüntülerinden ve anlatılarından bir kısmına rastladığımızı da söyleyebiliriz sanıyorum. Fazla abartmış olmayız. Cenaze takasını zaten ben ilk kez, yani evet, aynı Savaşı'nda mu daha önce hiç bilmiyorum açıkçası ama çok üzücü bir durum tabi cenazelerin tamam. bile takas ediliyor olması. Ediliyor olması. Evet şimdi Zelenski'nin o video konuşmasında ilaveten şu da var Mariupol'de durum giderek kötüleşiyor ve binden fazla sivil tamamen bu şeyin içinde kaldı diyor Azokstal adı çelik imalathanesi diyelim ona ve demir çelik şeyleri bir bölgesi Kompleks, evet. Kompleksi ve orada e, kalan e, savaş, Ukraynalı savaşçılar da varmış, bin, bin de sivil varmış. Ve e, Zelenski şunu söylüyor, 120 bin insanda Maripol'de e, öyle şartlar altındakiler demiş, e, kalıyorlar ki demiş tırnak içinde... Borodyanka'yla e, kıyaslamış. Borodyanka'da da müthiş yıkıma uğramış bir kasaba. Borodyanka'da olup bitenlerden çok daha ürkünç, çok daha geniş çapta bir şey, savaş suçları işleniyor. Orada suçlar işleniyor. Bunu önlememiz lazım demiş. Ve bir de e, genetüyle partici bir açıklama daha var. <gülüyor> Ukraynalı bir e, komutan, deniz kuvvetlerinden bir komutan Mariupol'da çarpışanlardan birisi biz burada belki de son günlerimizi yaşanmaktayız hatta son saatlerimizde olabilir demiş çünkü son bir Rusya'dan yeni bir ultimatum geldi kalan Ukrayna'daki Ukraynalı askerlerin ya terk etme, teslim olmaları ya da ölme. öleceklerini kesinlikle eğer böyle toplu teslim ol, olunmazsa e, hepsinin öleceklerini de söylemiş. Yani bir 36. ayrı bir şeyden Deniz Kuvvetli Tugayı'ndan bir komutan Serhi Bolina adında birisi de e, şey demiş. Ordu 1'e on azınlıktayız demiş. Düşman bizi 1'e 10 bizden 1'e 10 fazla demiş. Guardian gazetesinde sabah bir e, haber vardı. Orada da Çeçenistan'ın e, diktatörü diyebiliriz herhalde. Kadirov'un açıklaması olmuş. Tam hani, kraldan çok kralcı açıklamalar e, yapan birisi Kadirov. Mariupol'ün bugün öğlen yemeği e, vaktinden önce veya hemen sonrasında tamamen kontrol altına alınacağını büyük bir böyle soğukkanlılıkla söylemiş. Evet yani ya öğlen yemeği sırasında ya da hemen ondan biraz sonra diye evet tüyler ürpertici bir soğukkanlılıkla söylemiş. Sesli mesaj vermiş. Kendisi bu sırada Çeçenya'nın Rusya'daki Çeçen Cumhuriyeti'nin başkanı durumunda Evet, ki tüm düz edilmişti ülkede, bizzat Putin tarafından. Sonra da başına geçirilmişti zaten. Durum böyle yani muazzam çatışmalar, öldürmeler ve belki de en ürkünç o haberlerden bir tanesi de şey var. Kıtalar arası balistik füze denemesi var Rusya'dan. Bizi tehdit etmeye çalışanlar bir kez daha düşünecek diye bir tehdit gelmiş Rusya Devlet Başkanı Putin'den Sarmat füzesinin denemesini gerçekleştirmiş bu silah saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek demiş akşam saatlerinde gelen bir haberdi bu gazete duvardan aldık bunu da arası balistik füzenin ilk fırlatma denemesi başarıyla gerçekleşti demiş. Bir kez daha düşündürtecek herkesi, bizi tehdit etmeye çalışanları demiş. Böyle bir durum. Yani Nisan, 2021 Nisan'ında sona eren 10 yıllık bir anlaşma. İşte bu START diye adlandırılıyor. START 1 ve START 2. Stratejik silahların azaltılması antlaşmaları bunlar. Yürürlükteki son nükleer anlaşma. Ve süresi 5 yıl uzatılmıştı. Ama böyle bir tehlikenin de büyümekte olduğunu rahatlıklaça söylenebilecek bir açıklama bu. Ama Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığından yani Pentagon sözcüsü John Kirby ilginç bir açıklama yapıp sorun yok demiş bu füze denemesi için. Şey yok demiş evet. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'ne gerektiği gibi bildirildi. Bu tür denemeler rutindir e, demiş. Kıtalar arası füze denemeleri rutinmiş. Ve bu bir sürpriz değildi. De denemeyi Amerika Birleşik Devletleri veya müttefikleri için bir tehdit olarak görmedik diye açıklamadık. Ayakımda duyduğum en tuhaf açıklamalardan biri olduğunu e, söylemeliyim. Korkmadık ki demiş yani. Evet biz korkmadık. Bir şey olmadı ki acıtmadık ki demiş. Ya <gülüyor> acımadı ki, yani ki. Yani şey de bu arada çünkü... E, yani bu arada Kuzey Kore'nin mesela yaptığı böyle bu yöndeki denemelere şiddetle karşı çıkıyor Amerika Birleşik Devletleri ve bunun e, her, ölüme götürecek bir korkunç sonuçları olacağını da söylüyor ama Rusya'nın bu denemesinin bir şey yok acımadı ki filan diyorlar çok e, tuhaf ve feci durumlar var e, bir de 91 yaşındaki bir holokost kurtulmanının Mariupol şehrinde bir şeyde öldüğü haberi var. 91 yaşında bir kadının e, ölüp gittiği haberi var. Bir Bodrum'da Auschwitz Memorial adındaki kuruluş. Vanda Semyonovna Obiedkova'nın ölümü bildirmiş Şabat örgütü. Şabat Org şunu söylemiş, kızı Vanda Semyonovna'nın kızının ailesiyle birlikte serbest ve bir, yani kurtulmuş bir bölgedeymiş. Ama 4 Nisan'da buz gibi bir bodrum katında su isterken ölüp gittiğini söylemiş annesinin. 10 yaşındaymış. İlk Naziler Mariupol şehrini işgal ettiklerinde ve bir tek gün içinde binlerce yahudi katlettiklerini soğukkanlıkla gün içinde annesi de o, o katliamda ölmüş kendisinin ve o orada bir şeyde tesadüfen kurtulmuş 10 yaşında bir kız çocuğu olarak ee, bir bodrum bodrumda ve 81 yıl sonra bundan aynı şehirde bir yakındaki bir bodrum katında hayatını kaybetmiş. Ha, i̇şte böyle. Ruslardan saklanırken olmuş hayat. Ne diyeceğim bilemedim. Ara verelim. Açık Gazete. Evet Açık Radyo'dasınız. 95.0 açıkradyo.com.tr ve saat 8.30. 8 dakika geçerken tekrar beraberiz açık, dergisi, açık gazetesinde onun ve We Got To Have Peace adlı parçasını dinledik Curtis Mayfield'ın sık sık çaldığımız şarkılardan bir tanesi bu da yani barışa sahip olmak zorundayız buna mecburuz bütün dünyayı da canlı tutabilmek için ve savaşın da bitmesi için barışa ihtiyacımız var ve coşkulu kalbimizin içinde gerçek bir coşku olması gerekir. bizim yok edemeyeceğimiz bir güçle bu coşku olmalı. İnsanlar bizi duymalı ve bütün sesimiz, bizim sesimizle bütün dünya bunu duymalı. Başka seçenek yok. Barıştan başka seçenek yok ve çocukları kurtarmak için küçükleri, onlar hiçbir şeyi anlamayan çocukları kurtarabilmek için onlara bir şans verebilmek için kendi çocuklarını yetiştirebilmeleri için ve toprakları ülkeleri temizleyebilme şansını bulabilmeleri için onlara destek olmalıyız diye giden bir ünlü şarkı Barış. çocukları kurtaralım çocukları kurtaralım ve komşularımız olan insanlar da kurtardı yapabilselerdi ve bir araya gelebilseydik birbirlerinin elini sıkarlardı. Ama bunu buna engel oluyorlar. Onun için de biz birlikte çalışmalıyız ve hepimize eşit bir şans vermeliyiz. Bu ne kadar güzel bir sevgi ilişkisi olurdu. Barışa ihtiyacımız var diye giden bir barış destanı adeta. Onu çalarak devam ettik. Tam da 91 yaşında holokost kurtulmuş olan bir kadının 10 yaşında Almanlardan, Nazilerden binlercesini bir gün içinde katleden Nazilerden tesadüfen de kurtulup bir şeyde Bodrum katında Mariupol şehrinde kurtulmuşken 81 yıl sonra çok yakın bir başka Bodrum'da Ruslardan kaçmaya çalışırken bu korkunç saldırıda öldüğünün haberi geldi ve su su bir bardak su dediğini de söylüyor kızı. Vanda Semyonovna Obietkova'ya günaydın diyelim buradan ve devam edelim. Bu arada günün en... Ürkütücü haberlerinden bir tanesine de savaşa dönmek üzere bir ara verip ona bakalım. Britanya Mahkemesi Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine karar verdi. Westminster Suh Ceza Mahkemesi iadeye hükmetti. Başkent Londra'da ve dosya BBC ite24 24te bildiriyor. Şimdi siyasi karar olduğu için İş İşleri Bakanı Priti Patel'e gidecek. O da onay verirse Essence'in avukatlarının itiraz etmesi bekleniyor ama duruşmaya devam ederken Essence'in destekçileri mahkeme önünde bir gösteri düzenliyorlar. Burada bir konuşma yapan eski işçi Partisi lideri sosyist Jeremy Corbyn mahkemeye Essence'i serbest bırakması <gülüyor> çağrısı yapmıştı karar sonrasında konuşan Wikileaks genel yeni yönetmeni Christine Rafensohn hükmün ölüm cezasına denk olduğunu söylüyor. Şimdi Julian'ın hayatı iki kişinin ellerinde, dudakları arasında, iki dudağı arasında Pretty Patel ve Boris Johnson diyor. Onların doğru olmaları, doğru olanı yapmaları gerekiyor demiş. Doğru şeyi yaptıklarından emin olmalısınız. Bir insanın hayatını kurtarma yani İçişleri Bakanı Priti Patel ve Başbakan Boris Johnson bunu yadeyi durdurma ve basın özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı durdurma yetkileri var demiş. Yani geçen Aralık'ta dahi geçen yılın sonunda Britanya Yüksek Mahkemesi Wikileaks kurucusu Julian Assange'in akıl sağlığıyla ilgili kaygılar olması nedeniyle endişeler, Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmeyeceği yönünde bir karara ilişkin Washington'ın temiz başvurusunu kabul ettiğini duyurmuştu. Bu durumda Nisan 2019 Nisan'ından bu yana Britanya'da tutuklu kendisi Julian Assange 3 yılı doldurmuş durumda ve Britanya'nın en sıkı tedbirlerinin alındığı bir hapishanede bulunduruluyor. Hiç kimseyle görüşmesine, sağlığının berbat olduğuna dair de haberler geliyordu sürekli olarak. Belmar Hapishanesi zaten şey sıkı şartlarıyla maruf orada yatırılıyordu. Ve baya küçük bir beyin inme geçirdiğini, beyin kanaması değil bekleyinme, ve kendisini kafasını yumrukladığı gibi bazı şeylere maruz kaldı. kendi başına e, akli durumunun da zaman zaman kötü olduğunu gösteren açıklamalar yapılmıştı. Yani özellikle Amerikan ordusunun Irak ve Afganistan'da savaş suçu olabilecek eylemlerine ilişkin binlerce gizli belge yayınlamakla suçlanmıştı. Julian Assange, Washington casusluktan yargılamak istiyor. 1917'den yanılmıyorsam kalan bir kanunla yargılamak istiyor. Ya yani bunun nasıl olduğunu çok ciddi izaha muhtaç. Pek çok yazar bu konuları yakından takip edenler yakından bütün bilgileri de dökümlerini yapmışlardı. Özellikle de collateral damage yani yan, yan zarar mı nasıl çevireceğiz bilmiyorum. Bir Irak'ta Reuters haber ajansı için çalışan Iraklıların üzerine ateş açıldığını ve uzaktan komutayla yani ile yapılan bir saldırıda bunun şey yapıldığını gösteren belgeler vardı ve çocuklar videoları yayınlamışlar. Videoları yayınlamışlardı evet. Beceremedim söylemeyi ve onlar o sırada çocukların da aralarında bulunduğu sivillerin kaçmaya çalışırken vurulduğunu, bunu da vuranların da arada kahkah attığını gösteren çok ağır bir video yayınlamışlardı. Ama binlerce başka belgede yayınlamışlardı. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kez daha hatırlatmakta da yarar var. Bir kere bir şey vardı. Bu suçu Ukulex'in işlediğini söyleyen kişi Ukulex adına çalışan birisiydi. Ama kendisinin CIA hesabında çalıştığı da sonradan bu açıklamaları, mahkemede yaptığı açıklamaları da CIA'de için çalıştığını onların etkisinde de bunları söylediğini açıklamıştı. Adını e, unuttum şimdi adamın İzlandalı e, birisiydi. Aynı zamanda pedofiliden de hüküm giymiş birisi kendisi. Onun ifadeleriyle İzlandalı birinin ifadeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk yaptığını söyledikleri 1917'den kalma bir birinci dünya savaşından kalma bir kanunu işledi ama Amerika Birleşik Devletleri'ne ayak bile basmadan bunu nasıl yaptığını e, anlatmak ve açıkça elde ettiği bütün belgeleri de yayınlamıştı. Daha sonra kendisi İsveç'teyken bir Julian Assange yani hakkında bir e, işte e, cinsel tecavüz değil de cinsel bir tacizde bulunduğu yolunda bir iddia. Aslında İsveç kanunlarına göre tecavüz diye de geçen bir iddia vardı. Fakat daha sonra mesele İsveç devletinin bu tecavüz iddiasını sulandırıp e, Amerika'ya iade vesaire meselelerine çevirmesinden dolayı kadınlar da e, geri çekmişlerdi. İşler iyice çığırından çıktı diye bu, bu... Ayrıca baş savcı İsveç baş savcısı da Çekiyoruz iddianameyi demişti. Onun yerine, onun üzerine de İsveç'te başsavcı da değiştirildi. Yeni başsavcı tekrarlamıştı bu, suç, bu suçlamayı. Sonunda neyse yıllar yıllar sonra e, geçti. Bu arada da e, şimdi İsveç'te kabul etmişti sonunda yıllar sonrasında. Bu arada da e, yalnız Cüline e, Senge... Tam bu davalar kendisi hakkındaki bu cinsel tacizler filan şey yapmadan İsveç'e bir ziyarette bulunmuştu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı. Onunla da çok bağlantılı olduğunu Hillary Clinton'dan bahsediyoruz. Sonunda da İngiltere'ye geçmişti Julian Assange İsveç'ten ve Yolcuların bavulları, yolcular arasında bir tek bir kişinin bavulları, bütün evrakı kaybolmuştu. Tahmin edersiniz ki Julian Assange de o da. İsveç havayollarıyla gitti yanılmıyorsam ya da Britanya mı hatırlamıyorum. Ama orada da ondan sonra Ekvador Büyükelçiliği'ne e, sığındı. Mülteci kabul edildi kendisi. Fakat Ekvador'da da iktidar değiştikten sonra Lenin Moreno geldikten sonra işler değişti ve oradan da e, apar topar zorla çıkarıp hapishaneye götürdü İngiliz polisi onları. E, yani, ekvator'da da aslında bir tür yani Ekvator Büyükelçin'de de bir tür hapishanedeydi zaten yıllarca kaldı küçük bir odada ikinci katında mı üçüncü katında mı öyle bir yerde. Bahçeye çıkması bile sınırlı hatta yasak olduğu koşullardı ki videolarla izlendiği ses odasına vesaire dinleme cihazları konusunda. CIA tabi eleştirmişti evet. onlar da ortaya çıktı Ekvador'un da bu işlere müsamaha ettiği hatta izin verdiği anlaşma gizli anlaşmalar yapıldığı da ortaya çıktı. Sonra da kay, kay kayıyor şeyde diye ee, konsolosluk içinde diye şikayette bulunmuştu. Aklını kaçırıyor vesaire diye. Daha sonra da bir, bir de şey açığa çıktı. Bölmar Şapishanesi'ne gönderildiği sıralarda Julian Assange'in kendisi hakkında ağır bir şey daha çıkarıldı. Ne diyorlardı? Ha, Amerika Birleşik Devletleri eğer iade edilmezse kendisine getirilmezse şey Julian Assange CIA'nin bir operasyonuyla İç Güvenlik Bakanlığı'nın da yani örgütünün de şeyiyle beraber e, kaçırılması ve hatta öldürülmesi planlarının yapıldığı da açığa çıktı. Suikast planı, Suikast planı yapıldı. Buna Britanya'nın da Tam güç destek verdiği de açığa çıktı. Birlikte öldürme kararı. Ve yani bütün bu ülkeler var. Hepsi var. Ve bir tek sesi çıkmayan, yani Ekvador'dan da hiç ses çıkmıyor. Resmen kendisine sığınmış olan ve kabul etmiş, kendisi tarafından kabul edilmiş olan bir mülteci teslim etmesi, yani ihanet etmesi aslında uluslararası ilişkilere Ekvador. Ee, şeyde İsveç'in hile yaptığı ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika e, şeyle Britanya ile beraber, İngiltere, ve Britanya ile beraber suikast planı yaptı. Hatta öldürme planları yaptı. Kaçırma olmazsa öldürme planları yaptı. Bunun da Britanya'nın da içinde olduğu bu ülkeler var. Ekvador'un buna hiç ses çıkartmadığı ortaya çıktı. Yani bütün ülkeler var işin içinde. Bir tek ülke var asıl konuşması ve sözünü etmesi gereken. O da Julian Assange'in asıl vatandaşı olduğu, doğup büyüdüğü ülkenin, Avustralya'nın tek kelime çıkmıyor ağzında. Yani dünya üzerinde bir adaletsizlik şaheseri olarak bir dava gösterilecekse bir adalet adalet kepazeliği adaletsizlik kepazeliği işte o da budur diye son derece kaygı verici bir durumdan bahsediyoruz. Böyle bir şey işte Britanya'da şimdi artık iş pritipa tele kalmış ki İçişleri Bakanı prititelinde bir takım yolsuzluklarla e, hafif cezalarla kurtuldu. Şimdi Boris Johnson'ın da aslında bir takım e, davalarla, skandallarla sarsıldığı da biliniyor. Ama onlar onlar küçük para ceza, para cezası bile diye uyarılarla filan cezalandırırlar, bittiler. Şimdi doğru o yap, olanı yapmaları gerekiyor diyor, Raffinson. Ama doğru şey yaptıklarından emin olmalıyız diyor ama. Bir insanın hayatını kurtarma e, ve basın özgürlüğüne yapılan bu saldırıyı durdurma yetkilerini kullanacaklar mı? Bilmiyorum. Ne dersin? Yokoluş isyancıları bu basın gerçeği söylemiyor diye e, İngiltere'nin büyük e, medya kuruluşlarının önünde eylemler yaptığında bunların demokrasiye bir saldırı olduğunu ifade özgürlüğüne engellediğini söylüyordu Johnson. Ama Julian Assange konusunda hiç e, bu böyle bir basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü vesaire ki ifade bile değil, belgeler aslında kendisi bile ele geçirmedi. Aslında ortada bir ajanlık faaliyeti bile yok. Zaten Amerikan ordusunun içerisinde yer alan ve Pentagon çalışanlarının kendilerinin sızdırdığı sadece bir site Assange'ın açtı ve bunların yayınlayan e, kişiydi. Ee, bu, bu ama esası geri gönderme kararı veriyor. Aynı Johnson. İşte ama yani Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya, Büyük Britanya diyelim gibi büyük ülkelerin bunların açığa çıkmasına bu sırlarının katıyan tahmilleri olmadığını gösteren en somut örnek diyebiliriz. Kaygıyla beklemeye, bu, buna karşı yapılan mücadeleleri de size aktarmaya devam edeceğiz. Evet, şeye devam edelim dünya durumuna ilişkin olarak bir başka çok önemli haber var. Bir Birleşmiş Milletler uyarısı var. Dünya Gıda Programı kuruluşu Somali'den Somali ile ilgili bir bu yerde bulunmuş dünyaya. 20 milyon kişi aç olabilir. Afrika boynuzu denen Horn of Africa diye adlandırılan yerde 20 milyon insan her gece daha aç girebilir. Büyük bir kuraklık iklim krizinden kaynaklanıyor herhalde. Ama yalnız iklim krizi de değil. Yükselen fiyatlar, yakıt fiyatları, akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatlarının, ekmek fiyatlarının falan yükselmesiyle bunlar da Ukrayna'daki savaşa bağlı olarak yükseliyorlar. Kuraklıkta ayrı. Ve 20 milyon insan her gece yatağa aç girebilir demiş ve dahası 350 bin çocuk Somali'de önümüzdeki birkaç ay içinde önümüzdeki aylarda demiş birkaçı ben ekledim düzelteyim önümüzdeki aylarda eğer dünya harekete geç hızla harekete geçmezse 350 bin çocuğun Açlıktan öleceğini söylemiş. Bu rakamları telaffuz etmekte bile güçlük çekiyorum. Sen de herhalde duyarken de. 350 bin çocuk önümüzdeki aylarda ölebilir diyor. Dünyanın en yetkili organı bu konuda. Açlık ne diyeceğim bilemedim. Ve yani Birleşmiş Milletler 1,5 milyar dolar toplamaya çalışıyormuş Somali'de. İnsani Destek Planı diye adlandırılan Humanitarian Response Plan diye bir şey var. Ve ne kadar para toplayabilmişti Makasina göre biliyor musun? Yüzde Hayır. dördünü, yüzde dördünü, 60 milyon dolar sadece. Yani bir buçuk dolar. milyar istemiş ve bu kadar verilebilmiş. Ee, nedir savaş başladığından beri sadece Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ödediği doğalgaz ki bütün alanlarda ekonomik yaptırımlar var fosil yakıtlar hariç 100 milyar dolar civarıydı 108 milyar dolardı yanlış hatırlamıyorsam ödeme yapılmıştır Rusya'ya hatta geçen Yine şimdi bulamadım ama Common Dreams'te bir köşe yazısı vardı. Rusya kendi savaşını zaten bu Avrupa Birliği'nden aldığı fosil yakıt paralarıyla karşılıyor diyorlardı. Ama birkaç milyon dolar bulunamıyor. Evet birkaç milyon dolar yani... Bir buçuk milyar dolar gibi e, trilyonların at koşturduğu bir yerde 60 milyon doları ancak %4'ünü yaratabilmişler istenenlerin. 350 bin çocuk da ölebilir deniyor. Öte yandan tabii bir yandan da deminki şeyi bir, bir nokta daha söyleyeyim. Gene demokrasi e, şeyin e, Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün e, sözcüsü Simon Crowther'da şey söylüyor. Julian Assange eğer böyle gizli belgeleri yayınlamaktan dolayı casusluktan suçlanacaksa ve bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecekse dünyadaki bütün gazetecilerin başlarını çevirip omuzlarından bir geriye doğru bakmaları lazım. Çünkü bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin gizli diye tanımladığı herhangi bir şey yayınlanırsa hepsi sınır dışı edilme ve yargılanma tehlikesi içinde kalacaklardır diye çok ciddi bir uyarıda bulunmuş Uluslararası Afa Örgütü'nün sözcüsü Simon Crowder, Britanya'daki sözcüsü. Göçmen meselesine de bir bakalım Olağanüstü korkunçlukta rakamlar geliyor oradan da Amerika Birleşik Devletleri yeni veriler dünyadaki ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi göçmen meseleleriyle ilgili yeni veriler yayınladı Ekim ayından beri sadece Ekim ayından bu yana Amerika Birleşik Devletleri Amerika Meksika sınırında kimden bu yana bir milyondan fazla göçmeni gözaltına almış. bir kısmını da tutuklamış. Bir milyondan fazla. Bir milyondan fazla evet. Yani bunu hemen küçük bir hesap yapalım. Ayda 166 bin küsura geliyor. 167 bine yaklaşık günde 5500'e geliyor. Saatte 231'e geliyor, dakikada 4 yaklaşık olarak 4 göçmeni gözaltına alıyorlar. Her dakika, her saat, her gün, her ay. <gülüyor> her dakikada 4 kişiye yakın. İnanılır gibi değil değil mi? Evet, Ve... Trump'ın duvarına bütçe vermiyordu Biden ama başka yöntemlerle gene yine... Karşı durmaya devam ediyorlar göçmenlere karşı. Evet, evet. Yani bu gerçekten tüylü üpertici bir başka haberi okuduk. Bu da Demokrasi Now!'dan. Ve bir de çok ürkütücü bir haber daha var. Ama onu da söylemek zorundayız. Griselda Verdusco Armenta diye bir Meksikalı kadın. Dört çocuk annesi. 9 metrelik bu Trump'ın diktiği duvarın Trump tıkta değil mi duvarı aslında işte bu büyük evet. şeylerle ekranlarla filan bezeli tahkim edilmiş duvarda Arizona'da Douglas'da bir kadın Griselda Verdugo Armenta tırmanıp geçmeye çalışırken. Hayatını kaybetmiş ve asılı kalmış, ayağından tellere asılı kalarak ölmüş. Evet, en, tabii dört metrenin üstünde bir de dikendi teller var. Evet. Oraya takılmış demek. Evet. şey şey kaçırma, kaçırma kaçakçıların yardımı da olmuş, ama onlar takıldığını görünce kaçmışlar. Bunlara çakal deniyor. İşte dünyanın genel durumu böyle. Şimdi bir ara verelim. Seyfettin Gürsel yok bugün. Biz devam edeceğiz. Açık gazete. Açık Radyo'dasınız. Açık Gazetesi'nde onun ve saat 9:08 8 dakika geçerken bugün söylediğimiz gibi Seyfettin Gürsel'in ekonomi programı yok. Kahve gidişat programı. Un yerine size de bir şarkılar çalarak barış şarkıları çalarak devam ettik. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Çaldığımız şarkı Jean Ferran'ın La Pa Surte, yani yer barış adlı şarkısıydı. Yani bir bölümü tamamını çalamadık ama yani savaş istemiyoruz, kan istemiyoruz artık. Artık savaş istemiyoruz, kan istemiyoruz nükleer silahlara hayır dursun istiyoruz ve bu yok oluş koşusu dursun istiyoruz. Ve bütün e, halklar kardeştir ve garanti veriyoruz onlara. Yeryüzünde barış, tek taraflı olarak barış ilan edeceğiz diyorlar. Fransa'nın da gücü mesela evrensel bir gün olacaktır. Değerlere kavuşacaktır. Ve Fransa'nın gücü böyle silah, savaş filan değil Sezandır, Ravel'dir Voltaire'dir, Pastör'dür Verlaine'dir ve Rodin'dir diye sanatçıları, müzisyenleri, bestekarları düşünürleri onlardır diyor tek taraflı olarak barış ilan edelim diye giden ünlü şarkılarından bir tanesi dinledik ki Jean Ferre'den bir ve devam edelim şimdi Evet, ne, nasıl gidelim? İsterseniz birkaç tane olumlu haberle devam edelim dünyadan. Sonra da iklim çevre haberleriyle belki devam ederiz. Ee, öncelikle dün Şili'de e, çok önemli bir gelişme yaşandı. Bu Pinochet Anayasası'nın değiştirilmesi üzerine bir kurucu meclis e, toplanmıştı hatırlanacağı üzere. Bu aslında boric seçilmeden önce çalışmalarına başlamıştı. Yeni bir anayasa e, taslağı hazırlıyor bu kurucu meclis. Ve yakın zamanda referanduma gidilecek, e, halk oylamasına sunulacak. Oldukça ilerici, e, yani şu anda dünyanın içerisinde bulduğu koşullarda muazzam e, maddeler var. Bu maddelerden bir tanesi dün geçti. İşçilerin çalıştıkları şirketlerin kararlarına katılma hakkı oylandı bu kurucu e, mecliste. Yani iş yerlerinde de demokratik katılım anlamına geliyor bu. 34 hayır oyuna karşı 108 evet oyuyla kabul edilmiş. Meclis üyeleri bunu işçilere 1 Mayıs hediyesi diye kutladı. Hatta oylama geçtikten sonra böyle sosyal medyada paylaşımlar da var. Videolarda herkes ayakta birbirlerine sarılıyorlar, sloganlar atıyorlar, alkışlıyorlar. Kurucu meclis içerisindeki temsilciler tabii ki coşkulu bir şekilde bu maddenin geçmiş olmasını kutluyorlardı. Evet evrenselin haberi bu gazete duvarda oradan aktarıyor. Yani sendikalar aracılığıyla işçilerin karar alma süreçlerine dahil olması, edilmesi ve işçilerin bu hakkı kullanabilmesi için gerekli mekanizmanın kurulması öngörülüyor. Bu aslında çok küçük ve önemsiz gibi de görülebilir ama aynı zamanda devrimci bir niteliği var. Çünkü bütün sistemin çalışma tarzında radikal bir Demokratik değişim getiriyor aynı zamanda. Yani hatırlanacağı üzere anayasa, kurum, anayasa yapma heyetinin başında da bir Şilili yerli, Mapuche yerlisi kadın vardı üstelik. O da ilginçti ve geçen yılın sonunda da Özdeş de demin söylediğin gibi Gavriel Boric, Boric ya da devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak 35 yaşında ülke tarihinin en genç lideri olmuştu. Dövmeli bir genç öğrenci lideri. Ve neoliberalizmi mezara gömmeyi de vaat etmişti. neoliberalizm beşik olarak Şili'de doğdu. Evet. Mezarı da burada olacak demişti. İlginç bir durum yani. 108'e karşı 34 oyla. Yani... 34 oya karşı daha doğrusu 108 evet oyuyla kabul edilmesi ilginç bir durum. İşçilerin aslında bu şekilde şirket yönetimine katılımı neoliberalizmden önce özellikle İskandinav sosyal demokrasi gibi ülkelerde var olan aslında uygulamalardı. Bir anlamıyla tamamen yeni bir uygulama değil ama neoliberalizmle birlikte neredeyse düşünülemez bir durum olmuştuk. İşte bu neoliberal uygulamalarda aslında Şili'de başlamıştı. Şimdi Şili'de yıkılıyor olması sembolik açıdan da çok önemli tabii. Evet, bir de gene e, Güney Amerika'dan bir bir daha verelim. O da ilginç. E, Brezilya'dan devlet başkanlığına e, Lula, ina, Luis Inacio Lu, Lula da Silva, o da eski Brezilya devlet başkanıydı. 2022 Ekim'de düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adayı olacağını açıklamış Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada 7 Mayıs'ta adaylık için ön başvuruda bulunacağını ardından Brezilya turuna çıkacağını duyurmuş. Seçimlere katılmaya alışkınım demiş. Belki şimdi iyi bir hükümet geçmişimiz olduğuna inanıyorum. 7 Mayıs'ta ön başvuru. ...lansmanı olacak... ...sonrasında Brezilya turuna çıkmak istiyorum... ...demiş... Ee, ...580 gün... ...tamamen uyduruk bir şey olduğu... ...sonradan ortaya çıkan... ...tamamen yalan olduğu ortaya çıkan bir... ...sözüm ona yolsuzluk şeyinden dolayı... ...580 gün hapiste tutulmuştu... Ee, ...kara para aklama... Ee, ...pasif yolsuzluk... ...ve kara para aklama suçlarından tutuklanıp da 2018 Nisan'ında ceza evine gönderilmişti. Ve yani bir yılı bir buçuk yıla yakın bir süre hapiste kaldıktan sonra 8 Kasım 2019'da tahliye olmuştu. Yani yolsuzluk davalarından aldığı hükümler de iptal edilmişti 2021 Mart'ında. Önce seçimlere katılması yönü açılmış. Sonradan da 2022 Mart'ından itibaren Eski devlet başkanı hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları tamamen iptal edilmişti. Evet. Seçimlerde Brezilya'da Ekim ayında gerçekleşecek bu yıl. Evet. Ama büyük bir krizin de özellikle dünya için son derece önemli bir e, durumu olan Amazon yağmur ormanlarında yıkım kereste kesimi, kerestecilik yapılması, emlakçilik, altın avcılığı yani hepsi. Devam ediyor. O da Bolsonaro'nın gözleri önünde hatta desteğiyle oluyor. Bunun mücadelesi de devam ediyor yerli halklar tarafından. Evet şimdi oradan da artık şeylere geçelim değil mi? Evet. İklim çevre. Evet. Bir uyarı var. Beklenen şey olmamış ve pandemiyle ilgili bir bilim kurulu açıklaması ertelenmiş duydum kadarıyla. Evet, tam nedeni de açıklanmadık sanırım bunun. Sadece bir hafta sonraya ertelendiği söylendi. Evet, ve Türk Tabipleri Birliği de bilim kurulu toplantısının ertelenmesinin ardından yapan, yaptığı açıklamada son 79 günde resmi rakamlara, sadece resmi rakamlara ele alıyorlar. 10, 12 bine yakın kişinin Covid-19 nedeniyle vefat ettiğini hatırlatmış. Yani pandemi bitmedi. Diyor ve 79 günde 11.565 kişi vefat etti diyor. Bakan kocaya da salgının devam ettiğini hatırlatıyoruz. Çünkü bakan da geride kaldı o günler demiş gibilerden bir açıklama yapmıştı. Ve Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını gözetmeye bilimsel ve gerçekçi sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz Sağlık Bakanlığı'nı diye bir açıklama yaptı. Bir varyant değişikliği ihtimali olduğunu da söylüyor. Ve salgın bitti dendiğinde bitmiyor. Yani endişe etmeyiniz hastalık eski günlerdeki gücünde değil demişti Sağlık Bakanınız olarak. En yüksek sesle söylüyorum diye altını çizerek. Artık mutlayarak. unutabiliriz dahi dedi. Evet artık unutabiliriz demişti ama ne yazık ki diyor Türk Tabipleri Birliği salgın Sağlık Bakanı'nı bitti dediğinde bitmemektedir diyor ve bakanlık önlenebilir 300 bine yakın ölümünde hesabını vermeli diye bir hesap sorma durumunda varmış. Ben gene her zamanki gibi hesaplara oturdum ve günde yani 10, 10, 79 günde 11.565 vefat olunca günde 146 Saatte altı on dakikada bir ölü oldu her gün her saat her dakika ölüm yani böyle pek bitmiş gibi gözükmüyor benim hesabım yanlış değilse eğer neyse şimdi şeye geçelim ee, ekoloji haberlerine ee, nereden başlayalım? E, mercan e, kayalıkları ile ilgili çok e, önemli vahim bir haber vardı Avustralya'da e, bir batı Avustralya'da bir bu konunun uzmanı olan çok uzun süredir uzmanlığını yapan bir e, kişinin gözleri önünde olmuş aslında e, Ayers Rock diye adlandırılan Ayers diye yazılıyor Ayers Rock diye söylenen bir yerde e, bir fokurdama olmuş, devasa bir mercan kayalığı var. Ayers Rock deniyor ona işte kayalık. Bin yıllık aslında Bills Bay diye bir körfezde batı Avustralya'nın Ningaloo kıyısında Avustralya'dan AP haberine bakılarak söyleyebiliriz bu haberi. Çok meşhur turistik Ningalu sahilinde bin sene önce hayata başlamış bir şey kayalık bembeyaz orada oturuyor. Bir hortlak gibi ve yani uzmanlar yüzde yüz emin değillermiş hala ama kuvvetle şüpheleniyorlarmış ki bu devasa mercan camiasının Zor e, denen ama canlılar aslında hem de hitoplanklonlar her şey var orada en küçük canlıdan en büyük canlıya kadar deniz canlısına kadar hepsi bir arada yaşıyorlar. Ve kahverengi bir algılar, yosunlar sarmaya başlamış ve 3 ya da 4 metre deniz tabanından ve 8 metre çapında bir şey başlamış böyle yosunlaşma ve beyazlaşmış ağarma en korkutucu şey ve bu rif deniyor bunlara mercan rifi onlar üzerinde uzman Fraser McGregor da bir bakıma çok şanslı bir bakıma da en şanssız durumda yakalanmış çünkü sudaymış birdenbire o baloncuklar çıkmaya başlamış ve ağarmaya tanık olmuş yani daha önceden de birkaç spawning deniyor bunlara ama bu şimdiye kadar gördüklerinden çok daha kuvvetliymiş kalın bir çorba gibi bir battaniye sarmış denizin yüzeyini çok dramatikti diyor yani bütün şehir diyor McGregor bütün bir şehrin bütün baca fabrika bacaları ve ev bacaları hepsi aynı anda e, nasıl duman saçarsa öyle yarım saat içinde sudan çıkmak zorunda kaldık çünkü o kadar çok böyle şey var mıydı? Fokurtu vardı ki zooplanktonlarla bağlantılı. Yani hayvan planktonlarıyla yani kendi ıslak elbiselerimizin içine giriyorlardı. Acayip de ağır bir koku vardı demiş. Buna tanık olmuş. Hem bunu tespit etmesi anında tespit etmesi açısından şanslı hem de buna tanık olmak açısından da müthiş şanssız. İkisi bir arada olmuş böyle. Şeyler bütün yılan balıkları ve diğer daha büyük balıklar da ciddi şekilde vurulmuşlar bu durumda. Evet devam edelim istersen. Tabii isterseniz bu doğal koruma alanlarıyla devam edelim. Aslında mercan alanları da bu şekilde doğal koruma alanları bir yandan. Ve devletlerin bu Kopenhag diye isim geldi değildi iklim zirvesini gerçekleştiği 27. iklim zirvesinden sonra Glasgow'da, değil mi? Ha, Glasgow'da evet. <gülüyor> 2050 yılına kadar dünyanın ve denizlerin, okyanusların %30'unu doğal yaşam alanı, ulusal parklar ya da e, bu, bu şekilde koruma altına almayı, özellikle biyoçeşitliliği korumak hem de iklim değişimiyle mücadele açısından da çok önemli olduğu söyleniyordu. Böyle hedefleri vardı. Fakat e, yeni bir araştırmada Tam olarak böyle olmayabileceği söyleniyor. Guardian gazetesinde yer aldı. Nature dergisinde yer alan bir Araştı. araştırma bu. Sınırlı ölçüde tabii şeyle yapmışlar. Türe bakabilmişler. 1506 bu şekildeki koruma alanına dünyadaki incelemişler. Çok sayıda bilim insanı çalışmış. Buralarda 27 bin kadar farklı işte tür olduğu söyleniyor. Ama daha çok sukuşlarına bakmışlar bu araştırmada ve sayılarında artış olmadığı ortaya çıkmış. Diyorlar ki bu aslında bize şunu gösteriyor. Doğal koruma alanlarının işe yaramadığını hiçbir şekilde söylemeye çalışmıyoruz. Buradan böyle bir sonuç çıkmasın. Sadece bu bazı türler için umulan sonuçlar gerçekleşmiyor olabilir. Dolayısıyla bu ulusal parklarda da tamamen kendi haline bırakılmak yerine belki yönetim bir takım uygulamalar işte tür odaklı ya da türlere özgü çeşitli planlamalar da yapmak gerekebilir diye sonuca varmışlar. Evet, rewilding yani, diyorlar ya buna işte evet. George Monbiot uzun araştırmalar yaptı bunun üzerinde ve bir de kitap yayınladı Feral diye. Yani yeniden doğal hayata eski, Britanya'da da kaplanların, gergedanların, aslanların filan bulunduğu dönemi hatırlatarak buna dönülebilmesinin imkanlarının da olduğunu söylüyor. Doğanın buna inanılması güç gelse bile buna imkan verdiğini doğal evrimin ama işte Böyle bir sonuç çıkmış bu da. Hayvanlardan bahsetmişken bir de tabii şey önemli. Ee, Karadeniz'de de hayvanların öldüğü yunusların ardından sırahın kuşlara geldi haberi var Yeşil Gazete'de. Evet daha önce biz de duyurmuştuk. Çok sayıda e, yunus ölüsü e, sahillere vuruyordu. Bunun nedenini henüz bilinemiyordu. Şimdi de yine sahillere kara, der, kara gerdanlı dalgıç kuşu diye bilinen bir kuş türünün çok sayıda işte ölü kuş civarda görülmüş. Bunun da nedeni şu anda araştırılıyormuş. Yeşil Gazete'de yer alan haberde Sinop ve Samsun'un sığ kesimlerinde ölü olarak sahillere vuran çok sayıda kuş deniyor. Sinop 10. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bölgeden alındı. Doçent Doktor Ev, Evrim Sönmez de Konuşmuşlar. Gavia Artica deniyormuş. Bunlar işte Türkçe'de kara gerdanlı dalgıç deniyor. Dalgıçgiller familyasından bir su kuşu. Özellikle kış dönemini Türkiye'de geçiriyor. Daha sonra da üreme bölgeleri olan Norveç, İsveç veya Kanada'nın kıyılarına gidiyorlar. Sinop bölgesinde 20-25 tane kuş ölümünden bahsediliyor. Bu kuşların ölüm nedenlerini şu anda bir şey söylemek imkansız. Demiş ama batınil virüsü daha önce e, yaşamıştı bu kuş türü. E, bu olabilir inceleyeceğiz diyorlar. Fakat e, böyle bir belirsizlik var. Yunuslar için de benzer bir belirsizlik vardı. E, ağlara takıldıklarına dair belirtiler vardı. Ama mesela savaşın etkisi olabileceği de söyleniyordu. Neden bu, bu Yunus türünün güneye doğru indiği Karadeniz'den? denizdeki savaş sebebiyle bu işte bombalar, patlamalar hatta dev bir gemi de zaten battı yakınlarda vurularak e, Yunusların bu şekilde göç etmiş olabileceğinden söz ediliyordu. Kuşları ve diğer doğal yaşama etkisini ise tabi bilmiyoruz ama belki böyle bir ihtimal olabilir e, demiş olalım. Evet doğayla ilgili haberlerimiz de böyle. Birkaç da şey haber vereyim. Türkiye'den adalet durumlarıyla ilgili yani Adalet Bakanı Bekir Bozda Ankara Hakim Evi'nde bir Adalet Bakanlığı personeliyle bir toplantı iftar programında bir araya gelmiş. Ve Bursa'da bir infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik bir saldırı olmuştu. Onu da bu vesileyle öğrenmiş olduk. Ve bir kişi de bir infaz koruma memuru da hayatını kaybetmiş. Orada e, bu saldırı yıkınadıktan sonra da e, bu vahşetin başka bir yüzüdür demiş. E, ama bölücü terör örgütü sözü şeye getirmiş. cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarına getirip bölücü terör örgütü FETÖ ve diğer terör örgütleri son günlerde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiraları doğruymuş gibi. Sosyal medyadan ve başka yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıyor demiş. Türkiye'nin ceza infaz sistemi net, şeffaf ve dünyanın en iyi örneklerinden biri demiş. Gerisi abartma, çarpıtma, kurgu demiş. Ama HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da bir açıklama yapmış Twitter hesabından. Soru önergelerimize cevap vermeyen, veremeyen, habire yalan açıklamalar yapan, CPT raporlarını engellemeye çalışan cezaevlerinde son 4 aydır 24 kişinin ihlaller sonucu olduğu, öldüğü bakan mı bunu söylüyor? El insaf demiş. 4 ayda 24 kişi ihlaller sonucu öldüğünü açıklamış. Bunlardan en radikali aslında Türkiye'nin gündemine gelmesine sebep olan şey Ferhan Yılmaz isimli Silivri Beşnoğlu cezaevinde e, ölen ya da öldürülen bir e, tutuklunun durumuydu. E, kendisinin işkence altında e, işte öldüğü söylenmişti. Hükümet ya da bakanlar uzun süre reddettikten sonra hastanedeki fotoğrafları medyaya düştü. Ağır darp aldı, yoğun bakımda olduğu, kanlar evet. içerisinde olduğu e, görüntüler daha sonra işte öldüğü açıklanmıştı. Bunun Kalk üzerine hani diyor, evet, öyle denmişti. Kalp krizi denmişti. Video daha doğrusu fotoğraflar ortaya çıkınca işler karıştı tabii. Ama evet, gel, terör örgütlerinin şey e, El insaf demiş. Beş, Silivri 5'te ölen Ferhan Yılmaz için doğru konuş önce diye bir tepki göstermiş. Bu arada da bir de Murda olarak bilinen rapçi Mehmet Önder Doğan hakkında dört yıl iki aylık hapis cezası çıkmış. Yani bir şarkısında uyuşturucuya özendiriyor diye bazı şarkılarında diye bir şey dört yıl iki aylık hapis cezası verilmiş. Instagram hesabına açıklama yapmış. Çok sayıda şarkım ve milyonlarca kişi tarafından dinleniyor. Hakim demek ki bu yazdığım şarkılar nedeniyle kızımın dört yıl iki ay babasız büyümesine değer buluyor. Ailemin bensiz kalmasına değer buluyor. Bunu hiçbir zaman anlayamayacağım, hakta veremeyeceğim. Yazık gençlere, sanatçılara yazık. Özgürce sanatı yapmak isteyen herkese yazık diye konuşmuş. Evet bu şekilde de bitirebiliriz. Şimdi bu bölümünden, bölümden çıkabiliriz herhalde. Bir de son bir haber vereyim. Tahir Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesine ilişkin İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen idari soruşturmanın raporu bir rekor kırılarak olaydan yedi yıl sonra dava dosyasına girmiş. Türkiye'nin yaşadığı en önemli şeylerden bir tanesi olaylardan ve sürekli dosyaya getirilmesini istemişti soruşturma ve yargılama sürecinde avukatlar. 23 Haziran 2017'de tamamlandığı da ortaya çıkmış. 23 Haziran 2017'den bu yana 5 yılda bekletilmiş. Tamamlandığı halde bekletilmiş. Toplamında da 7 yıl sonra dosyaya girmiş Çok Tatsız bir durum peki ara verelim Açık kastayız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 Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, ne var gündemimizde, Avrupa'nın gündeminde ne konuşuyor? Avrupa'nın gündeminde tabii ki bolca savaş, Ukrayna e, merkezli olarak e, çeşitli konular var. E, ancak ben e, yani açık gazetede siz e, bolca konuşuyorsunuz bunu. E, Avrupa'daki diğer olaylara bakacağım ben bu hafta. Ukrayna konusuna pek değinmeyeceğim. Britanya'dan başlayalım. Evet. E, siz e, ilk kısımda şeyden bahsettiniz. Britanya'nın e, Assange'in Amerika'ya iade edilmesine yönelik olarak alınan mahkeme kararından bahsettiniz. E, bir başka gönderme kararı daha var Britanya'da. Bu daha geniş kapsamlı büyük kitleleri etkileyecek bir haber, bir karar. Şöyle ki, Boris Johnson geçtiğimiz perşembe günü insan kaçakçılarının iş modellerini çökertmeye yönelik ve binlerce kişinin hayatını kurtaracak bir model açıkladı. Bu model yasa dışı yollarla, tırnak içinde yasa dışı yollarla Britanya'ya gelen mültecili sığınmacıların Tek yön biletle Ruanda'ya gönderilmesi. Yani siz bir şekilde göçmensiniz, sığınmacısınız, Britanya'ya ulaştınız. Britanya sizi alacak, uçağa koyacak ve 4500 kilometre ötedeki Ruanda'ya gönderecek. Ve genel olarak daha önce başka Avrupa ülkelerinde de bu tip şeyler vardı, planlar vardı. Onlar... E, o üçüncü bir ülkede bu e, sığınmacıların başvurularının değerlendirilmesiyle e, sınırlıydı. Ama burada Ruanda üçe içerisinde bu başvuran kişileri e, mülteci olman, olmak isteyen kişileri başvurularını değerlendirecek ve eğer ki sonuç olumlu olursa bu insanlar Ruanda'da kalacaklar e, en az beş yıl boyunca. Neyse ki bazı istisnalar var. Çocukları göndermeyecekler ve çocukluğu anne babaları gönderecekler. Ee, Boris Johnson bu planı açıkladı. Ee, merhametimiz sınırsız olabilir ama insanlara yardım etmek kapasitemiz öyle değil dedi. Hey, yardım ee, etmek ve... için yapıyor yani. Tabii, evet. tabii. Her şey mülteciler için. Kesinlikle işte e, yani insan kaçakçılarının iş modellerini çökertmek için e, işte bu denizlerin e, mezarlık olmasını engellemek için. E, peki ama Ruanda'da insan hakları Ruanda nasıl bir ülke falan diye sorulduğunda e, Boris Johnson e, Ruanda dünyadaki en güvenli ülkelerden birisi dedi. Bunu tırnak içinde söylüyorum e, ve göçmenleri almak entegre etmek konusundaki performansı tüm dünyaca tanınan bir ülke dedi. İnsan hakları ihlalleri konusunda da son birkaç on yıldır ee, tamamen dönüştüğünü, artık bu problemlerin geride kaldığını söyledi. Ruanda ile ilgili şunu hatırlatalım. Afrika'nın nüfusu en yoğun ülkesi, i̇şte toprak ve kaynakları elde etmek konusundaki mücadeleler 1994'te bir soykırıma yol açmıştı. 800 bin Tutsi ve onları korumaya çalışan Hutular öldürülmüştü. Ruanda böyle bir ülke. Ee, İçişleri Bakanı Preeti Patel işte geçtiğimiz hafta bu plan açıklanmadan önce Ruanda'daydı. Ee, orada oranın İçişleri Bakanı ile birlikte basın toplantısı yaparken bu modelin dünyaya önderlik edebilecek bir model olduğunu ve göç ve ekonomik kalkınma ortaklığı anlamında dünyada bir ilk olduğunu, yasadışı dışı göçle mücadele konusunda işte dünyaya örnek olabileceğini söylemişti. Tabii bütün bunlar şeyde düşündürüyor. Yani Britanya bunu yapıyor, bu gerçekten söyledikleri gibi diğer ülkelerde de ön ayak olabilirler mi diye düşündürüyor. Evet, bunlar... yani, ürkütücü bir olasılık bu tabii. Yani bütün bu... Önder, model olma palavrasının arkasında çok tehlikeli bir ya yani hakikaten soykırımsal neredeyse bir tehlike yatıyor diyebiliriz. Evet, evet evet evet kesinlikle ve bunun hani sunulması, bunun paketlendiği şekil falan da gerçekten ürkütücü tüyleri diken diken eden tarzda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bir açıklama yaptı. Yeterli güvenlik ve standartlar olmadan insanların üçüncü ülkelere gönderilmesine karşı olduklarını söylediler. İşte Bu tip organizasyonlar ülkelerin mülteciler konusundaki sorumluluklarını başkalarına transfer etmeleri, uluslararası sorumluluklarından kaçmaları anlamına geldiği, ...ve mültecilerle ilgili anlaşmalar ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Ve şöyle bir ifade kullandı. Savaştan, zulümden kaçan insanlar merhameti ve empatiyi hak ediyor. Meta gibi diğer ülkelerle ticaret konusu yapılmamalı şeklinde bir açıklama yaptı. E, ama e, Britanya'da bu planı elbette destekleyen e, geniş kitlelerde var. Delil Telegraf'tan bir yorum aktarayım. E şöyle diyor buradaki yorumcu. Amaç daha büyük bir kötülüğün önlenmesi. insan kaçakçılığının önlenmesi. Ekseriyeti zulümden kaçan değil de zengin olma arayışında olan genç erkeklerden müteşekkil binlerce göçmen maaş denizini geçmek için büyük paralar ödüyor. Amaç bunun engellenmesi. E, bu politikayı eleştiren solcular bunun yerine ne önerdiklerini açıklamalılar. Bakıl, bırakalım da tekneler geçsin mi? Bırakalım da hangi yoldan olursa olsun buraya gelmek isteyen herkese izin mi verilsin? diye Deli Telegraf'ın sizlere bir sorusu var. Harika Peki. sorun. Peki ben şeyi anlamadım. Pardon bir şey benim cevabım evet. <gülüyor> Peki. <gülüyor> evet, bu evet. insan kaçakçılığını nasıl engelleyecekmiş. Ruanda'ya gönderilince ne olacakmış? Ee, bunun, yani gelişmeye... da, bunun yanıtında, bunun yanıtında da Independent gazetesinden vereyim. Söyleyelim de Independent buna bu plana elbette karşı. Şöyle diyor: Planın insanları Britanya'ya gelmekten caydırmak konusunda işe yaraması için Ruanda'ya gönderildiklerinde karşılaşacakları koşullardan korkması lazım. Dolayısıyla planın temelinde zulüm ve acı var. Yani senin söyleyeceğini, senin soruna cevap verecek olursak, yani insanlar Ruanda'ya gönderildiklerinde hani orada korkunç koşullarla karşı karşıya kalacaklarını düşünecekler. O zaman Biz yanlış et... ülke, Ukrayna'yı seçmişlermiş mesela. <gülüyor> Daha korkutucu olabilir. <gülüyor> evet, evet evet. Tam savaşın ve bombaların ortasına bırakmak da olabilirdi <gülüyor> evet. insanların. İşte İndepend'nin şey diyor. Bu plan çaresiz sığınmacıları kabul etmesi için fakir bir ülkeye para ödeyip bu sığınmacıları unutmak ve Büyük Britanya'nın ulusal vicdanını tarşer olnaştırmak demektir diyor. Ee, Boris Johnson şeyde söyledi bu açıklamayı yaparken eminim ki bir avukatlar ordusu işte mahkemelere taşıyacak bu kararı ama biz her şeyi araştırdık bu bütün işte uluslararası yasaları anlaşmalara uygun hani buna meydan okunmasını challenge edilmesini bekliyoruz ama hazırlıklıyız da dedi ee, ama en azından 5 yıl için e, Ruanda ile böyle bir anlaşma imzalanmış durumda şu anda. Peki ılımlı Ukraynalıları da gönderecekler miymiş ılımlı hutular gibi? <gülüyor> ee, evet şöyle yani... Herhalde, e... Orada Britanyalılar olmalı, ılımlı Britanyalılar Ilımlı. göçmen yanlarında oraya göndermeliler. Oraya göndermeliler evet. <gülüyor> evet, evet ee, sizin sorunuzun cevabı değil ama işte hani şeylerde aynı zamanda yorumlarda şey de var yani e, Ukraynalılara e, işte Afganlara e, ve Afganistan'dan gelenler bu son dönemde Amerikan'ın çekilmesinden sonra gelenleri, hani çok daha farklı keyfi bir şekilde e, keyfi ve farklı bir şey uygulanıyor politika uygulanıyor. Diğer ülkelerden gelenlere farklı politikalar uygulanıyor diye de yorumlar var. Evet içler acısı bir durum olduğunu söyleyeyim. Bir başka yorum da ben gördüm bunu da ilave edeyim ne? yani bütün bu Ruan'da Tuhaflığıyla ilgili meşgul edip asıl sorunların gözden kaçırılmasına hizmet etmek için yapılıyor bunlar diye. Britanya'nın Boris Johnson yönetiminin karşı karşıya kaldığı büyük sorunları konuşulmasın, duyulmasın, işitilmesin diye de yapıldı, yapıyorlar diye de yorumlar gördüm ben. Evet Evet ben de şimdi onlardan bir tanesini aktarayım vemontdan bir yorum ee, Boris John bu yeni prosedürü sınırlar üzerindeki kontrolü yeniden tesis etme vaadinin yerine getirildiğini gösteren bir Brexit kazancı olarak sunuyor. Yani bakın işte biz Brexit'i gerçekleştirdik ve sınırlar üzerimizde kendi hakimiyetimiz var ve o kimlerin girip kimlerin çıkamayacağını gösteriyoruz bakın diye bunu bir Brexit kazanımı olarak sunuyor. Ama aynı zamanda Le Monde'dan devam ediyorum. Asıl derdi Partisi için tehlikeli olabilecek seçimlere, üç haft, yerel seçimlere 3 hafta kalmışken seçmenin dikkatini korona kurallarını ihlal ettiği için ödemek zorunda kaldığı para cezası ile ilgili skandaldan başka yöne çekmek. Ee, evet e, burada açık gazetede konuşmuştuk önceki haftalarda ee, Britanya, korona döneminde Britanya'da önlemlerin en sık olduğu zamanlarda. İşte başbakanlık ofisinde parti doğum günü kutlaması böyle şeylerin yapıldığına dair medyada haberler çıkmıştı ve medya bunun peşini bırakmamıştı. Sonra polis soruşturma açtı. Polisin açtığı soruşturma sonucunda Boris Johnson'a Maliye Bakanı Rişe Suna ve Boris Johnson'ın eşini Para cezası verildi. Bu kişiler suçlu bulundu. Boris Johnson e, parlamento'da bir konuşma yaptı. E, hani bu on, sadece 10 dakikalık basit bir e, kutlamaydı işte bu ceza konusu olan şey. E, hani iş e, kapsamında gibiydi. Ama yine de e, Britanyalıların başbakanlarından daha iyisini beklemeye hakkı var. Öfkeyi anlıyorum. Bu benim hatamdı ve bunun için kayıtsız şartsız özür dilerim e, dedi. Ee, ama e, muhaliflerin şeyi devam ediyor istifa etmesi gerektiği konusundaki e, baskıları devam ediyor. Öte yanda e, bir grup e, insan da bir halktan hem öyle hem de kendi partisinden Ukrayna savaşındaki tutumunu Boris Johnson'ın çok önemli görüyor ve en, en azından bu nedenle bile şu anda Boris Johnson'dan vazgeçilemez diyorlar çünkü Britanya Ukrayna'ya silah sevkiyatında ee, Öncü ülkelerden bir tanesi oldu. Ee, geçtiğimiz haftalarda hatta Boris Johnson birdenbire Kiev'e gitti ve Zelenski ile görüştü. Ee, bunun biraz şova yönelik bir hamle olduğu da söyleniyor. İşte Britanya'nın bu Ukrayna savaşındaki tutumu da ön plana çıkan ve konuşulan konulardan bir tanesi Britanya'da. Ama bir kısım insanda diyor ki hem partisinde hem ülkesinde işte popülerite anlamında dibi görmüş vaziyette. Brexit'ten başka bir siyaseti yok, yoktu. Ve şimdi önümüzdeki seçimlerde de 5 Mayıs'ta bu hafta sonu, Pardon iki hafta sonra 5 Mayıs'ta da yerel seçimler yapılacak. Ee, i̇şte orada e, partisinin durumu Boris Johnson'ın durumu daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. Bunu da takip edeceğiz. Evet bir tek son bir soru daha sorayım bu konuyla ilgili olarak küçük. Yani içişleri ve Maliye Bakanları Rishi Sunak ve Priti Patel'in ee, anneleri, babaları ya da büyük anneleri, büyük babaları da e, Ruanda'dan geliyor olabilir miydi? Ee, olabilirdi elbette. Boris Johnson şey diyor <gülüyor> bu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Yani e, şunu söylemeyi unuttum buna cevap ben bunu da söylemiş olayım. Hemen uygulamaya konacak bu, bu plan. Yani haftalar içerisinde olacak deniyor. Ruanda'da e, işte bu insanların kalacakları e, prosedürler gerçekleştirilirken bekleyecekler yerler falan hazırlanmış. Haftalar içerisinde... E, gerçekleştirilebilir ee, ve 1 Ocak'tan itibaren yani bu yılın başından itibaren gelmiş olanlar gönderecek diyor e, Boris Johnson 1 Ocak'tan gerisine gitmiyor pretty Patel'in ve Rishi Sunan anne babalarına gitmiyor maalesef evet. <gülüyor> onların açısından bakınca evet onlarınki evet. Hindistan anladığım kadarıyla bile, bilebildiğim kadarıyla o farklı evet Sömbürgesi. peki Peki buradan, buradan şey geçelim. Ee, İsveç'te e, yine çok çok e, çok ilginç şeyler oluyor. Ee, İsveç'te Danimarkalı aşırı sağcı politikacı Rasmus Peluden e, Kur'an yaktığını söyledi e, ve Ramazan ayı boyunca da Müslümanların yoğun yaşadığı kentlere gidip Kur'an yakacağını açıkladı. Danimarkalı bir politikacı babası İsveçliymiş İsveç vatandaşlığı da var dolayısıyla her iki ülkede de eylemlerini gerçekleştirebiliyor Danimarka'da partisi var ama o parti %2'nin barajın altında kalmış %1.8'i meclise parlamentoya girememiş şimdi İsveç'te Eylül ayında seçimler var. Ee, bu aşırı sadece politikacı aday olmak istiyor ama aday olmak için yeterli imzayı toplayamamış. Dolayısıyla İsveç'te bir tur yapıyor. Kur'an yakma turu yapıyor. Kur'an yakma turuyla desteğini artırıp İsveç'te işte milletvekili adayı olmak istiyor. Ee, bu, bu, bunu açıklıyor işte Kur'an yaktığını söylüyor. Sonra işte e, şu şu şey, kentlere gideceğim İsveç'te Müslümanların yoğun olduğu e, kentlere diyor. E, tabii o kentlere gitmeden önce e, o kentlerdeki Müslümanlar e, azınlıklar e, sokaklara çıkıyorlar ve organizasyondan önce ortada herhangi bir şey yokken poliste polis araçlarına ve diğer araçlara e, saldırıyorlar. Ateşe veriyorlar ve ciddi şiddet e, olayları yaşanıyor. E, bu ola yani burada tepki verilenin sadece Kur'an yakılması değil ya da sadece kelimesini çıkartayım buradan. Tepki verilen şeyin belki bir kısım insan Kur'an'ın yakılmasına ya da yakılacak olmasına tepki veriyor. Ama bir yandan da İsveç'te suç çeteleri e, var ve bu suç çetelerinin e, kendilerine boş meydan bulup e, bunları gerçekleştiriyor. Gerçekli söylüyor İsveç'teki otoriteler. Sonuçta çıkan olaylarda 26 polis ve 14 gösterici yaralanmış vaziyette. İsveç'teki polis şefi ben ülkede daha önce hiç e, bu kadar şiddetli olaylar görmemiştim diyor. Medyaya baktığımız zaman e, işte bu verilen tepkiler asla kabul edilemez ve burası bir hukuk devleti. Bu suyla gerek şeklinde yorumlar var. Ee, öte yandan e, protestocular şey söylüyorlar, kutsal değerlere hakaret yasası çıkarılmalı e, diyorlar. E, medyaya baktığımızda bu, buna ilişkin bir yorum var mı? Evet var. Deniyor ki mesela İsveç'ten Expressen gazetesi. Bu tür yasalar genellikle çoğunluklar tarafından azınlıklara karşı kullanılıyor. Örneğin Polonya'da LGBTİ aktivistlerine, işte Pakistan'da Hindulara, Nijerya'da ateistlere karşı kullanılıyor. Dolayısıyla asla bu tip yasalar İsveç'te olmamalı, tartışılmamalı, günde geçirilmesi tartışılmamalı diyorlar. Konunun bir yönü böyle. Bir, bir de ilginç bir yorum var. E, polis daha donanımlı olmalı şeklinde yorumlar var. E, zira e, İsveç'te polis göstericilere karşı tazlikli su ya da e, plastik mermi kullanamıyor. Sadece copu var ve hani evet, olaylar çok... Da Silahı var Ya yani belli olaylarda belki normalde taşımıyorlar ama böyle büyük çaplı gösteriler olacağı zaman sanıyorum o durumlarda yanlarında taşıyorlar ve uyarı ateşi açıyorlar. Zaten bu şeyde de yaralananlar 14 gösterici yaralandı demiştim. Bunlardan 3 tanesi seken kurşunlarla yaralanmış gibi bir ifade gördüm. Dolayısıyla işte Box Posten'den bir yorum. Polisin e, polis çopu ile silah arasında çeşitli kademeleri olmalı. İşte tazikli su kullanabilmeli ama Adalet Bakanı maalesef bunu reddetti e, diyor. E, buradan e, şey de ilginç bir not yani İsveç'te polis tazikli su ya da plastik mermi kullanamıyor. Niye ille göstericilere müdahalede bulunmak istiyorlar onu da bilmiyorum gerçekten. Ama bu Rasmussen daha önce de sanırım Ramazan başlangıcında domuz çevirme eylemleri e, olacaktı. Bir engellendi onlarda. E, camilerin önünde e, şey barbekü çağırsa domuz eti e, yiyeceklermiş. Aşırı sağcılar, ırkçılar. Bir böyle şey vardı. Daha önce Kur'an tekmeleme e, eylemleri vardı. Tam bir provokasyon grubu e, bak bakacak olursak. Bence... E, Rasmus... Ah, Piluden. Rasmus, Rasmus Piluden bu arada. Evet Hı, haklısın. Evet. Hatta böyle Kur'an'ı domuz etine sarmak e, falan böyle şeyleri <gülüyor> de yapmış. Evet, Aynen. yani burada, e, burada onun e, ifade etmedi, yani provokasyonda ifade özgürlüğünün bir parçası, yani provokasyonda tartışmanın bir parçası, e, bunu e, söylüyor, bu sınırı e, zorlamaya çalışıyor. Evet, yani ve her seferinde de bu tip tepkilerle e, karşılaşıyor e, Şey göstericiler konusunda e, şöyle bir şey de var yani neden göstericilere karşı bunu kullanıyor e, polis kullanacak falan e, diyorsun ama gerçekten de bir yandan e, İsveç'te suç çeteleri de var ve işte geçtiğimiz bir yıl ya da iki yılda galiba iki tane çocuk öldürüldü yani e, bu çetelerin gösterilerde İsveç'te... mi? Tatımda hayır, hayır. Ee, hayır. Yani bir suç çeteleri var. Ee, yani bu bu, bu e, protesto diye suç çetelerinin meydana çıkıp işte e, şeyleri, arabaları ateşe verdiğini söylüyor e, İsveç polisi. Peki ben de şeyi söyleyeyim çok kısaca. E, Vakitte daraldı ama yani... İsveç polisi yetkilisinin e, ülkede gördüğü en ağır şiddet olayları olduğunu e, söylediğini belirttin. E, peki aynı polis yetkilileri 1986'da Ulf Palmen'in e, baş, başbakan, sosyal demokrat başbakanın silahlanma silahsızlanmayı destekleyen silahlan silahlanma karşıtı şeyinin e, eşiyle birlikte Palmen'in e, sinemadan e, dönerken Eşi Lisbeth'le sinema salonundan çıkıp evine yürürken arkadan yaklaşan bir kişinin yakın mesafeden silahla vurmasına onu ağır bir şey saymıyor herhalde. Şiddet olayı saymıyor polis. Hala belli değil kimin öldürdüğü de. Bugüne kadar belli olmadı. 86'dan bu yana. İsmi. Polis tabii kitlesel eylemlere bakarak bunu söylüyordur. Ama hep bu bütün devletler galiba aynı. İşte Geziyi vesaireyi de hatırlıyorum. İşte suç örgütleri, terör örgütleri karışıyor kitlelerin arasında deyip polisin müdahale etkisini arttırmaya çalışıyorlardı. Ben İsveç'te işte bir dönem kaldığımda da şahit olmuştum. Faşistlerin, Nazilerin yaşadığım şehirde eylemleri vardı. Orada da ifade özgürlüğü diyorlardı. Tuğba da Nazel bahsettiği gibi. Baya nazi bayrakları vesaireler yani tam olarak üzerlerinde taşıyorlardı tabii açamıyorlardı belki ama buna karşı protesto eden yolları kesmeye çalışan sivillere ise polis müdahalede e, bulunuyordu. Evet çok evet. bir ortam var yani. Son birkaç dakikada şeyden bahsedeyim. Avrupa solu Ukrayna'ya ne diyor diye bir bölümde hazırlamıştık. Birkaç cümleyle geçeyim onu. Hani Türkiye'dekine benzer bir şekilde Avrupa'da da şey tartışması var aslında. Hani Avrupa Solu'nun Ukrayna konusunda takındığı tutum da gündem maddelerinden bir tanesi. Mesela Danimarka'da sosyal demokrat azınlık hükümetini destekleyen Sol Parti'ye şey diye sormuşlar parlamentoda Rusya'nın dünyaya tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda ne diyorsunuz diye sormuşlar. Onlar da genel olarak hayır demiş. Asıl önemlisi işte biliyorsunuz Zelenski farklı ülkelerin parlamentolarına canlı olarak bağlanıp konuşma yapıyor. Portekiz parlamentosunda konuşma yapsın mı bu mesele oylanırken Portekiz Komünist Partisi Red oyu vermiş. Bu Komünist Partisi'nin tutumuna karşı Sol Liberal Journal gazetesinden bir yorum söyleyeyim. Islah olmaz komünistler Sovyetler Birliği'ni anımsayıp bu imparatorluğun varisi olarak gördükleri Rusya'nın ilelebet desteklenmesi gerektiğini düşünüyorlar. Komünistler bunu yaparak kötülerin tarafını tuttuklarını nasıl anlamazlar diyor. E, Portekiz Komünist Partisi şey demiş e, e, Zelenski'nin bağlanması e, savaşın ve silahlanma yarışının Tırmanmasına katkı sağlar demiş Portekiz Komünist Partisi e işte e, gazetedeki yorumcu bunu eleştiriyor işte Portekiz e, parlamentosu savaşın tırmanmasına katkı sağlayacakmış savaşı tırmandıran Putin değilmiş diyor. Ee, ve son olarak da Yunanistan'da da e, konuştu, bağlandı Zelenski e, parlamentoya ama konuşması sırasında oradaki Komünist Parti'de e, şey, o oturuma katılmadı. Sol Eğilimli Avgi gazetesi de şey diyor, Putin'den korkmalı mıyız? Evet. Fakat silahlanmış bir Almanya'nın ve Avrupa'ya ve dünyaya yaptıklarını unutmalı mıyız? Ya da ABD'nin on yıllardır yaptıklarını unutmalı mıyız? Hayır, oligarkların bir yarısı... Yerisi... Diğer yarısı hakkında ne hüküm vereceğimizi bize söylemeye kalkarlarsa bunu yutmamamız gerekir diyor. Yani Putin nasıl bir oligarksa, Rusya oligarklar cenneti ise e, batının diğer kısımda oligarkların diğer yarısı da orada diyor. E, Avgi gazetesindeki yorumcu. Evet peki. bitti süreyi de bitirdik evet. çok küçük bir yorum yapmama izin verirsen bir önerim var. Her iki parlamentoya da Yunanistan'a da şehre de, Portekiz. Portekiz e de Putin'i çağırırsınlar. Konuşma yapmak üzere bence pekala aydınlatıcı olur. Neyse bu yorumu <gülüyor> cevap beklemiyorum. Tamam. Yürütülmes bültenlerinden bu haftalıkta bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Tuba. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.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 Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Bu şekilde de programımızı bitiriyoruz son TÜRK Tabip Birliği'nin açıklamalarından da görüleceği gibi henüz bitmiş değil. Hatta yeni bir varyantın da söz konusu olabileceğinden bahsediyor. Onun için de lütfen dikkatli olma çabalarınızı da COVID konusunda sürdürmenizi hasaten bir kez daha hatırlatmamıza izin verin. Ve bu şekilde de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra. Özdeş Özbay ve Ferya Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Gülüyor>